Günaydın. Günün ilk kampanya haberi nükleer enerji konusunda. Barış Çınar tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi nükleer santrallerden vazgeçilmesi. Barış diyor ki Fukushima felaketinden sonra bir kez daha dünya için ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkan ve Almanya, Japonya gibi nükleer santrallerle enerji elde etme konusunda önde yer alan ülkelerin nükleer programlarını çöpe atıp Tüm enerji yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları bir dönemde ülkemizde nükleer santral kurulumuna 3 koldan saldırması tamamen yanlış ve sorunlu bir karardır. Güneşin ve rüzgarın bu kadar bereketli olduğu ülkemizde nükleer güç santral kurulumlarından vazgeçilmeli ve ülkemizin pek de zengin olmayan maddi kaynakları vatandaşların vergileri bu çöp teknolojinin ithalatı için harcanmamalıdır. Sinop'ta da Mersin özelinde bu santrallerin yapılmaması gerektiğini basitçe şu şekilde nedenlerle sıralayabiliriz. Yaz turizminin son derece hareketli olduğu Mersin yöresinde ve doğanın bu kadar canlı olduğu Sinop yöresinde nükleer santral yapmak cennete bomba imal etmek demektir. Bu yöreler endemik bitki türleri, soyu tükenmekte olan kara ve deniz canlılarının son limanı olmaları, şelaleleri, gölleri, mağaraları, eski ve birbirinden farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmalarıyla son derece özel alanlardır. Kültür turizmi için bu kadar çok çeşitlilik ihtiva eden alanlara nükleer santral kurulumlarının düşünülmesi ülkenin ve bölgenin geleceği için alınabilecek en saçma karar olur. Nükleer kaza ya da sızıntının hiç olmaması durumunda bile nükleer santrallerin soğutma sistemleri için günde ortalama 10 milyar litre su sirkülasyonu ile yok edeceğimiz deniz canlılığı ve deniz ekolojisindeki değişim Karadeniz gibi balıkçılığın yapıldığı bir denizde son derece ürkütücü sonuçlara neden olacaktır. Ayrıca zaten sıcak olan Akdeniz'in reaktörlerinin soğutulması için kullanılması ve sirkülasyonu sonunda deniz suyunun daha da ısınması Akdeniz faunasının ve florasına geri dönülmez zararlar verecektir. Amacımız bu santrallerin sadece bu şehirlerde yapılmamasını sağlamak değil, nükleer teknoloji kullanılarak enerji elde edilmesi, nükleer atık sorunuyla, sızıntılarla ve olası nükleer kaza anında Dünyanın her yerinde yaratacak geri dönülmez etkileri ile bir insanlık sorundur. Enerji elde etmek için kullanılabilecek pek çok yenilenebilir enerji kaynağı varken sadece nükleer enerji lobileri ve onların büyük oyuncuları para kazansın diye burulleti oynamak bir insanlık suçudur diyerek talebini net bir biçimde dile getirmiş. Barış Sırada kitap okuyan çocuk platformu tarafından Kartal Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Kampanyanın talebi Kartal ilçesinde interaktif öğrenme merkezi olacak örnek bir çocuk kütüphanesinin açılması. Platform kitap okuyan çocuklar projesi olarak Kartal ilçesindeki Kartal Belediyesi bünyesinde bir çocuk kütüphanesi açılmasını talep etmekteyiz diyor. Sayın Kartal Belediye Başkanı Operatör Doktor Altınok Özden, Kartal ilçesinde interaktif ve aktif bir öğrenme merkezi olacak çocuk kütüphanesi kurulmasını talep ediyoruz. Kitap okuyan çocuklar projesi nedir ve kimlerden oluşur? Türkiye'nin her yerinden çocuğa kütüphaneye alışkanlığı kazandırmak, kitap ve okuma sevgisini aşılamak isteyen, özellikle hava şartlarının çocuklara uygun olmadığı zamanlarda kütüphaneleri aktif kullanarak çocukları eğlenerek e, öğrendiği, Ailelerin birbirleriyle sosyalleşerek uyumlu toplumsal bağlar oluşturacağı kütüphanelerin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle bir araya gelen aileler topluluğuyuz. Amacımız Türkiye'nin her yerinde yerel belediyeler ve de Kültür, Aile ve Eğitim Bakanlıkları bünyesinde 0-6 ve 6-12 yaş gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş çocuk kütüphanelerinin oluşturulması. Gelişmiş ülkelerde kadınlar hamileliklerinin sonlarına doğru aile merkezi, toplum merkezi ya da Oyun merkezi adları verilen, içlerinde kütüphane, oyun yeri, çocukların içinde mini sahnesi olan mekanlara gidiyorlar ve muhitlerindeki diğer aileler ve çocuklarla tanışıp bir çocuğun hayatlarının merkezine girmesiyle meydana gelen değişimi, yardımlaşma ve birbirine destek olma yoluyla kolayca göğüsliyorlar. Maalesef Türkiye'de aileler çocuklarıyla birlikte apartman dairelerine sıkışmış durumdalar. Az sosyal olarak yetişiyorlar ve psikolojik açıdan zorlu dönemler geçiyorlar. Hava şartlarının olumsuz olduğu aylardaysa da parklara bile gidilemediği için Bir nevi ev hapsi yaşıyorlar. Halbuki çocuklarla yaşam ne aile ne de çocuk açısından yıpratıcı olmalı. Aksine hayata paylaşarak ve sosyalleşerek güzellikler katmalı. Çoğunluğu genç nüfustan oluşan ülkemizin yarınlarının gelişimine büyük katkı sağlayacak bu projeye destek vereceğiniz olan inancımız tam. Bu vesileyle sizden imzanızı atarak Kartal içerisinde bahsettiğimiz özelliklerde bir çocuk kütüphanesi açılması talebini Kartal Belediyesi'ne iletmenizi rica ediyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Platformun aynı taleple bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı bir kampanya var. Her iki kampanyada devam ediyor. Umarız bu merkezler bir an önce açılır. Son haberimiz önümüzdeki pazartesi davası görecek olan Utku Kalı hakkında. Utku'yu tanımayanlar bu süreci hatırlamak isteyenler için Utku Kalı'ya özgürlük girişimi tarafından hazırlanan kampanya metnini sizle paylaşıyoruz. Diyor ki... Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nda askerliğini yapmakta olan arkadaşımız Utku Kalı 24 Mayıs 2013 tarihinde tutuklandı. Tutuklanma nedeni Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta gerçekleşen patlamaya dair Bayezid'i gizli belgeleri Red Hawk adlı gruba sızdırdığı iddiasıydı. Ne ilginç ki bu iddia hemen ve kuvvetle sahiplenildi. Öyle ki 23 Mayıs'ta yani mahkemeye çıkarılmadan bir gün önce devlet yetkilileri tarafından televizyon kanallarında Utku'nun suçunun sabit olduğu belirtiliyordu. Aynı sürede Utku yazılı ve sosyal medyada hakikatleri ortaya koyan bir kahraman gibi algılandı ve yüceltildi. Olayda bir rolü olup olmadığı sorgulanmadan sızdırma eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediği üzerinden düşünülmeden siyasi bir figüre dönüştürüldü. Oysa arkadaşımız Utku Kalı ne belge sızdıran bir suçlu ne de iddia edildiği gibi bir kahramandır. Olayla tek bağlantısı söz konusu gizli belge yayınlandığı sırada Amasya İ Jandarma Komutanlığı'nın ilgili biriminde bulunmuş olmalısıdır. Anlaşıldığı kadarıyla devletin istihbarat kurumları arasında bir iletişim eksikliği vardır ve bu eksikliği örtmek için Kalı, Belgeleri RETAK oluşumuna gönderdiği suçlamasıyla günah keçisi ilan edilmiştir. Devletin istihbarat kuruluşlarının hataları kalı gibi sıradan bir insanın üzerine yüklenmiştir. Askerlik vazifesine başlamadan önce bir... GSM şirketinin bilgi işlem bölümünde çalışan Utku Kalı, böyle bir suçlama ve sonrasındaki propaganda için biçilmiş kaftandır. Biz ortada hiçbir delil ve belge yokken tutuklanan, doğrudan hükümet yetkililerince bahsi geçen belgeleri retak isimine oluşuma göndermekle itham edilen Utku Kalı'nın suçsuz olduğuna inanıyoruz ve onun bir an önce özgürlüğüne kavuşması için desteğinizi bekliyoruz. Bu arada küçük bir hatırlatma Utku Kalın'ın davası 11 Kasım pazartesi günü Samsun'da görülecek. Kampanyada toplanan imzalar change.org Taksim Utku adresinde şu anda 12.000'i aşmış durumda. Esen Kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.